Ne kadar da sabırlısın ya Rabbi. Mal senin, mülk senin, buyuran sensin. Hükmünü apaçık duyuran sensin. Yaratan, yaşatan, doyuran sensin. Yine de kulların şeytana tabi. Ne kadar da sabırlısın ya Rabbi. Kur'an'a cüret var, göz göre göre, Ayaklar altında örf, adet, töre, İslam türetmişiz, herkese göre, Olmuşuz, para, pul, putlara tabi, Ne kadar da sabırlısın, Ya Rabbi! Ceza ve mükafat, Kur'an'da çok net, Kimse de ne korku, ne de bir gayret, Sanki bize değil cehennem cennet, Olmuşuz fal, büyü, cinlere tabi, Ne kadar da sabırlısın ya Rabbi. Dünyayı boğarken zulmün tekeli, Teraziyi tutan eller lekeli, Çatıları basmış cehalet seli, Olmuşuz bir kara vicdana tabi, ne kadar da sabırlısın ya Rabbi. O kalu belayı unuttuk çoktan, İşret soframızda kuş sütü noksan, Kimin umurunda maide doksan, Olmuşuz hayyamcı fırkaya tabi, Ne kadar da sabırlısın ya Rabbi. Fakirdik ve lakin haddi bilirdik, Secdeye şükürle, hamdla gelirdik. Üç kuruş gördükçe sanki delirdik. Kıldık her güzeli çirkine tabi. Ne kadar da sabırlısın ya Rabbi. Uygarlığın harcı sandık şehveti. Sunduk sahnelerde boy boy iffeti. Sanat dedik, savunduk Bu zilleti. Kıldık mahremleri modaya tabi, Ne kadar da sabırlısın ya Rabbi. Delik deşik olmuş ahlak yasası, Sülüklerle dolmuş mülkün kasası, Mahşermiş, mizanmış, kimin tasası, Artık rüşvet bile rüşvete tabi, Ne kadar da sabırlısın ya Rabbi. Yüz yüze ikramda sahte bir yarış, Dostun arkasından diller bir karış, Lafta kalmış sevgi, saygı ve barış, Olmuşuz selamsız bir nesle tabi, Ne kadar da sabırlısın ya Rabbi! Bir yanda milyonlar aç, sefil bekler, Bir deri, bir kemik, üryan bebekler, bir yanda el bebek kaniş köpekler olmuşuz bencil bir tiine tabi ne kadar da sabırlısın ya rabbi Denizler kokuşmuş dağlar yanmada bacalar göklere zehir sunmada dünya can çekişir son savunmada nimete namertçe açmışız harbi ne kadar da sabırlısın ya Rabbi. Her şeyi uydurduk haşa kitaba Haram ve helali koyduk bir kaba Çorbamıza bile karıştı riba Sana ve Resule açmışız harbi Ne kadar da sabırlısın Ya Rabbi Alışmış dilimiz fitne tadına İslam zulmedermiş güya kadına Yalan söylüyoruz Kur'an adına Yüce kelamına açmışız harbi Ne kadar da sabırlısın Ya Rabbi Nasıl da bastırmış küfran sisleri Kaybolmuş Nebi'nin nurlu izleri Bunca bela uyarmıyor bizleri Olmuşuz kör sağır bir nefse tabi Ne kadar da sabırlısın ya Rabbi! Anlatmaya dilde lisan yetmiyor, Hicabından durdu kalem gitmiyor, Ne yapsak da bizde kusur bitmiyor, Olmuşuz bir kerre isyana tabi, Kurtar bizi, kurtar bizi Ya Rabbi!